Evet dedi. Herkese saygı göstermeli elden geldikçe. Çünkü umulmadık kimselerden yarar görür insan. Bu düşüncelerle mağarasına vardı aslan. Vardı ama bir an duyduğu ölüm korkusu onu hasta etmeye yetip de artmıştı. Bir süre çıkmadı ininden. Kimseler anlamadı derdinden. Sonunda başladı yelileri dökülmeye. Püsküllü kuyruğu yerleri süpürmeye. Açlıktan kalmıştı bir kemik bir deri. Korkudan gidemiyordu elinden biri. Baktı ki olacak gibi değil. Buna bir çözüm buldu. Çağırdı kaplanı huzuruna... ...söyledi buyruğunu. Ey kaplan! Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Belki de sonum geldi... ...kim bilir... İyisi mi? Uyluklarımla helalleşeyim. Tüm uyluklarımı haber salınsın. Elçi olarak her tür hayvandan yanıma görüşmeci istiyorum. Başüstüne efendim. Elçiler ve onların yakınları saygı görüp ağırlanacaklar. Başüstüne efendim ancak yazılı emir gerek. O halde yaz dediklerimi altına da şunu ekle. Görmeyecekler bile dişlerimi. Pençeden de korkmasınlar. Baş üstüne efendim. Asla'nın buyruğu bu uymamak olur mu? Korsa da çekinse de tüm hayvanlar elçilerini seçtiler. Ormanlar kralının inine gönderdiler. Ama bir tek tilki yoktu aralarında. Tüm hayvanlar geldiler. Kralı iyileştirdiler. Tilki neden gelmedi? Boyluğuma uymadı. git. Sor, soruştur, nedenini öğren gel. Baş üstüne efendim. Tilki kardeş, buraya ormanlar kralının emriyle geldim. Çok üzüldü hasta yatağında sizi göremeyince. Toslu yollardaki ayak izleri tümüyle dönük onun mağarasına. Ama. İnce eleyip sık dokuyarak tilki hem canını kurtardı... ...hem de adı kurnaz tilki oldu. Kutlamak için bunu tezelden ...leylek kardeşi yemeğe çağırdı. Tilki kardeş ne yemekler pişirdin? E bilirsin, iyi değilim der. Onun için sade suya çorbam var. Ama bu çorba düz tabakta. Daha iyi, yalayıp yutarım hemen. Benim gagam upuzun tabaktan yiyemem... Sen hiç hepsini bari afiyet olsun. Bir gün bana gelirsen birlikte yemek yemekten mutlu olurum. Hay hay memnuniyetle. Aramızda teklif mi var? Leyleğin davetine zamanında gitmeliyim. Güzelim yemekleri mideme indirmeliyim. Ah buradan duyuluyor kokusu. Leylek di iyi ahcaba doğrusu. O buyur. Kardeş hoş geldin oh, Ne ala yemekler yeni pişmiş Ne kadar becerik Ne kadar naziksiniz Afçılıkla elinize kimse su dökemez sizin Ya şu kuşbaşı yeni demeli O da mı bizim İlbette hepsini sizin için pişirdim Kokusuyla doymayın tadına da bir bakın Böyle güzel yemeğe can mı dayanır ki Ama o da ne Yemekleri ağzı dar boynu uzun kaplara koymuşsun senin gagan girer ama benim ağzım sığmaz ki. Doğru sen düz tabaktan hoşlanırdın. Ama ne ziyanı var bunun. Böyle kaptan yemekte benim zevkimi okşar. Baktı ki tilki dönmekten başka çare yok. Kuyruğunu kıstırıp bacaklarının arasına aç karnına evinin yolunu tuttu. Bir yandan da söyleniyordu. Kendi düşen ağlamaz diye. Evet, el elden üstündür. Kurnazın da kurnazı çıkar bir gün. Ama bana sorarsanız Leylek kardeşinde yaptığı ayıptı. Eskiler ne demişler? İyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik her kişinin ker. Biraz düşünürseniz anlayacaksınız dediklerimi.